Evet, okuyalım. Gizli ve ihdar-ı niyeti tüm tüm tüm tüm ve tüm tüm ve tüm tüm ve aşikar tüm ve olmak ve niyet başlamak. Evet, gizli ve aşikar tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm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 Kabul olmaz. Yani bir amel. İhlaslı yapılıp savab olmazsa, doğru olmazsa kabul, kabul olmaz. Tam tersi yine. Diyor ki devamlı. Ve idâ kâne savâben velem yekun hâlusan lem yokbel. <gülüyor> bir amel, ihlaslı yapılmayıp, ihlas yok ama doğru yapılıyor. Doğru şekilde yapılıyor. O da olmaz diyor. Kabul olmaz. Hatta yekun hâlusan ve savaben. Bir ibadet ne zamana kadar kabul olmaz?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 Şirk bulaşmayacak. Riya bulaşmayacak. Yapılan ibadette ilk aranması gereken şart nedir arkadaşlar? İhlas. Dahaamla diyor ki: "Was-sawab en yekuna muttaban fihi, muttaban fihi'ş-şer'u ve's-sunne." ise dine, Kur'an'a ve sünnete uygun demek. O zaman yani salih amelden ni zaman ne diyoruz? İhlas ve sünnete uygunluk, ittiba.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 Yine Allah tala diyor ki Lәn yәnә aλlәhә luhu mua wa lәdima uha o kurbanların kesilen kurbanların ne etleri ne de kanları ne var Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşan oradaki ne takva kişilerin takvası. Devamında diyor ki Muallif Rəhimu Allah kullün tuhfu ma fi sədūr kum, aụtubdūhu yələmhu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 Değil mi? Yani fıkıhta da ne var? Kasıt var, temiz var. Şimdi ilk hadisimize gelelim. Evet okusun had. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi ameller ancak niyetlere bağlıdır. Her şeyde bakın Emirül Mu'minin Abu Hafs. <gülüyor> Tabii okuyalım. <gülüyor> Ebu Mu'minin Abu Hafs Hazreti Ömer bir el Hattab bir Nüfeyl bir Abdül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 İlmin üstte biri bu hadis. Yani üç tane hadise dayıyor bütün ilmi. Üç hadisin üzerine kuruyor bütün ilmi. Nedir o diğer hadisler? İkincisi Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edilen Men ahdese fî emrina hada mâ minhu fehavvered Kim bizim bu işimizde ondan olmayan bir şey ihdas eder, ortaya koyarsa o nedir? Merduttur. Hadisi. Üçüncüsü hadis de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 halifesi. Uzun bir isim. Sonradan müminlerin emiri olarak bu isim yerleşiyor. O tarihten günümüze kadar da bu isim kullanılmaktadır. Müminlerin emiri. Emirul Müminin veya veliyul emr diye. Birçok istilahı, terimleri var. Ömer ibn-i radıyallahu anh diyor ki Nebi aleyhissalatu Vesselam şöyle derken duydun. İnnemâ İnnemâ. Arapçada neyi kastediyor arkadaşlar? Yani bilakis, kesinlikle gibi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 Hemen ki Hicreti oluyor dünya kimin de niyeti Hicreti dünyalık bir şeyse elde edeceği bir dünyalıksa yahut evleneceği nikahlanacağı bir kadınsa tercüme okuyun onun Hicreti onadır bakın Aleyhisselatü Vesselam demiyor onun Hicreti dünyaya ve kadınadır tekrarlamıyor oradaki inceleye dikkat edin altın dizin hatta Aleyhisselatü Vesselamın şu ifadesi çok önemli kimin Hicreti Allah'a ve Rasulülüne ise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 Elinden ve dilinden emin olan, güvende olan kimsedir. <Sessizlik> Vel muhaciru, muhacir kimdir? Muhacir. <Sessizlik> Men hacera mâ nehallâhu anhu. Vel muhaciru, muhacir ise kimdir diyor aleyhissalâtu vesselâm? Men hacera, terk eden. Neyi? Mâ nehallâhu anhu. allah Teala'nın yasakladığı şeyleri terk edene ne denir arkadaşlar? Muhacir denir. O zaman hicretul mekan.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 Çünkü Allah Teala'nın yasakladığı haram olan şeyleri terk etmek nedir arkadaşlar? Hicrettir. Kimin sözüyle? Nebi Aleyhissalatu vesselam'ın sözüyle. Ne diyor? El muhaciru men hacre ma Allahu anhu. Üçüncüsü arkadaşlar günah işleyen kişiyi terk etmek, hicret etmek, hicret etmek onlar. Bu da Ehli Sünnet ve'l ve Cemaat'in bir neydir? Usulü budur, metodudur, menhecidir. Bunun önderi de Peygamber Aleyhisselatü vesselam.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 Thank <laughs> you.